El Fuego Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu. Merhabalar sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da El Füje programındasınız Bugün 50. yayın döneminin yani Açık Radyo'nun 25. yılının El Füje için ilk programı El Füje geçen dönem yayın hayatına başladı 6 ay boyunca sizlerle birlikte tangonun büyülü kutusunu araladık içerisinde kıyıda köşede kalmış tangoları gün yüzündeki tangolarla birlikte irdeledik onların izlerini sürdük şimdi yeni yayın döneminde cumartesi Günleri Saat 2'de e, sizlerle birlikte buluşmaya, tangonun büyülü kutusunu aralamaya devam edeceğiz. Bu yeni yayın döneminin ilk programında açılışı No Ni Pensar ile e, yapıyoruz. Daha sonra küçük bir tarihsel yolculuk yapacağız tango kutusunun içerisinde. Orkestra Jorge Dragone eşliğinde Argentino Ledesma seslendiriyor. No Ni Pensar conversar así sabré por qué no sos la misma con mi amor al corazón no se le engaña sino más callando la verdad más tiempo no quiero ni pensar que todo terminó sin una sola explicación decime mi amor decime qué ha pasado entre los dos y qué te ha estado Natoro, este que acaso te han cansado ya, mis caricias y mis besos ¿Y has por no verme llorar, por no matar mi corazón? Si supiera que no me querés, si esto fuera la verdad no, no. puede ser que no me quiera más no sé por este beso que me da quiero ni pensar que todo terminó sin una sola explicación. Decime, amor, decime qué ha pasado entre los dos y quítame esta duda atroz. ¿Es que acaso te han cansado ya mis caricias y mis besos? Y has callado por no verme llorar, por Do no matar, mi? corazón si supiera que no me seni si esto fuera la seni no, sevmiyorum. no puede ser que no me quieras más seni sé por este beso que me Seni sevdim, no seni sevmiyorum. Seni sevdim, ama seni sevmiyorum. Seni sevdim, ama seni No quiero ni pensar dedi Argentino Dezma'nın sesinden dinledik. Orkestra Jorge Dragone eşliğinde El Asalto albümünde alan bir tangoydu. No quiero ni pensar düşünmek bile istemiyorum dedi Ledezma sesinden dinledik. El de tango'nun büyülü kutusunda kimi zaman gün ışığına çıkmış kimi zamansa Kutunun kıyısında köşesinde kalmış tangoları birlikte e, ince, irdeleyeceğiz, izlerini sürmeye devam edeceğiz. Şimdi tarihte böyle bir yolculuğa gidelim ve tangonun ilk dönemlerinden e, ve tangonun dünyada tanınmasına sebep olan en büyük isimlerden bir tanesini dinleyeceğiz şimdi. Carlos Gardel'in sesini duyacağız. Carlos Gardel 1917'de. Minnoche Triste adlı tangoyu ilk kez plağa kaydederek tango kansiyon yani tango şarkı dönemini başlatan isimdi. Hem yakışıklılığı hem oyunculuğu hem giyimi kuşamı ve tarzıyla Arjantin'in adeta bugün bile simgesi olmuş durumdadır. Bugün bile çok önemli bir yerde, Arjantin Buenos Aires'te bir köşede çok büyük bir heykeli durur, e, elinde sigarası, etrafında karanfiller, hiçbir zaman eksik olmaz. Arjantinler, Buenos Aires'ler sürekli Gardel'in hatırasını yaşatmaya devam ederler, çiçekleri tazelerler ve sürekli o, onun anısını sıcak tutarlar. Gardel çok büyük bir isim dolayısıyla Tangocular için, Arjantinler için 1917'de ilk tango e, şarkısını kaydettikten sonra. Avrupa'ya ve Amerika'ya tangoyu tanıtan isimlerin başında gelir Carlos Gardel. Özellikle Hollywood'da tango filmlerinin en önemli oyuncularından biri olmuştur. Dolayısıyla da tango'nun Amerika'ya ve Avrupa'ya yayılmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla da çok önemli bir isimdir. O dönemde orkestradan önce Carlos Gardel ve Guitarras'ın grubuyla birlikte yani 2-3 gitar eşliğinde sadece Carlos Gardel'in sesini duyarız. Daha sonra orkestra eşliğiyle de tabii kayıtlar yapmış. Şimdi Abuelito'yu dinleyeceğiz Carlos Gardel'in sesinden. Abuelito ise bir torunun dedesinden daha fazla içme artık dedi. Bırak o şarabı bu da bana bir hikaye anlat demesiyle başlayan sözlerden oluşuyor ve daha sonra dedesinin dizine dibine oturarak dedesinin gençliğinde yaşadığı bu aşk hikayesini Torunun dinlemesini anlatıyor bu şarkı bize. Abu Elito'yu dinliyoruz. Carlos Carlos Gardel seslendiriyor <gülüyor>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 Soy esta faro en el fuego y de ese modo me habló. Cierra la puerta la de mi amor luz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 Benim en iyi arkadaşım bana yalan söyledi. Oysa ben seninle Fa' oh, giuna notte triste e dueno, anni poveri a dueno, menso e Gözümde iki damla gözyaşıyla dinlemiştim dedimin hikayesini diye bitti. Abu Elito'nun sözleri. Carlos Gardel'in sesinden dinledik. 1926 tarihli bir besteydi. Müziği Alberto Laborte'ye, sözleri Carlos Cabral ve Eduardo Trong'e ait. Abu Elito'nun tangoda her türlü konuyu bulmak, her türlü hikayeyi bulmak mümkün. Tango 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında Arjantin'in dönemin en kalkınan ülkelerinden biri olması sebebiyle dünyanın dört bir yanından göç almaktaydı. Özellikle de tabii işçi ve erkek nüfus fazlaydı. Bu gelen gemiciler, işçiler e, Buenos Aires'in liman şehrinin kıyılarında, arka sokaklarında yerleşiyor ve orada yaşam alanı buluyorlardı. Tango daha sonra bu e, insanların, öncelikle bu insanların e, sıkıntılarını, dertlerini, neşelerini ve hüzünlerini dile getiren bir müzik olmuştu. Daha sonra ise Arjantin'e dair, Buenos Aires'e dair her türlü duygunun anlatıldığı bir e, kültür haline dönüştü. Bütün dünyada da aynı duyguları paylaşan bütün insanlarla Ortak noktada kesişerek bütün dünyaya mal olmuş durumda bugün artık. Carlos Gardel de en önemli isimlerden bir tanesiydi. Kısacık ömrüne müthiş bir kariyer sığdırıyor. Hem sesiyle hem sinema oyunculuğuyla hem besteci ve söz yazarlığıyla gerçekten tango dünyasına ve Arjantin tarihine çok önemli bir iz bırakan isimlerden bir tanesiydi Carlos Kardel. 1935 yılında çok elim bir uçak kazasıyla hayatına veda ediyor ve son yazdığı tangolardan bir tanesi Adios Muchachos yani Hoşçakalın Dostlar adlı tangoydu. Dolayısıyla bu tango özellikle Milonga gecelerinde yani tango gecelerinde çalınmaz ki bütün Gardel sevenleri hüzne boğdu düşüncesiyle. Bu da tabi kaderin e, bir cilvesi olsa gerek. 1935 yılında Carlos Gardel ...hayatına bu uçak kazasıyla veda ediyor ve çok kısa bir süre önce Astor Piazzolla yani tangonun bir başka dev ismi... ...dünyada Tangu'nun tanınmasında çok önemli bir rol oynayan bir başka dev isimle yolları çok kısa bir süreliğine kesişmiş oluyor aslında. Bir filmde, kısacık bir sahnede Piazzolla henüz çocukken... Gardel'ın oynadığı bir filmde çok kısa bir sahnede rol de paylaşıyorlar ama o dönem Piazzola ön çalıyor, çalmaya başlamış ve Gardelona bir başka filmde oynaması veya konserlerinde eşlik etmesi için teklifte bulunuyor. Henüz çok küçük, küçük olduğu için olsa gerek Piazzola'nın ailesi bu seyah seyahate izin vermiyorlar ki ne tesadüf belki de izin verseler aynı uçakta Piazzola da henüz çocuk yaştayken hayata veda etmiş olabilirdi. Böyle de bir e, kader oyunu da içeriyor bu iki büyük isim. 1935 yılında Carlos Gardel hayata veda ettiğinde aynı tarihte bir başka isim e, tango sahnesine çıkıyor ve tango'nun kaderini yine değiştiren isimlerden bir tanesi oluyor. Bu isim Juan Darienzo. Juan Darienzo e, tangonun o dönem için biri yani 50 sene önceki şarkılarını o dönem için bile nostaljik olan şarkılarını yepyeni bir stilde çok daha enerjik bir stilde beleyerek e, artık o dönemde biraz yer altına doğru inmeye başlayan unutulmaya yüz tutan tangoyu Özellikle de dansçılar açısından tekrar canlandırıyor şimdi bir Darienzo dinliyoruz zorro gris <gülüyor> Zorro Grisi denedik. Juan Dariyanz Orkestrası seslendirdi. 1921 tarihli aslında sözleri Francisco Garcia Jimenez'e ait olan ve bestesi Rafael Tuegolz'e ait olan bu parçayı Juan Dariyanz orkestrası enstrümantal olarak seslendirdi. 1935 yılında Juan Dariyanz Orkestrası'nı yeniden kurduğunda artık arka sokaklarda çok fazla dans edildiği için ve toplumun önde gelen kesimleri tarafından pek fazla tasvip edilmeyen bir e, e, eğlence türü olan tango'nun Avrupa ile buluşmasından sonra tekrar Arjantin'de canlanmasını sağlayan en büyük isimlerden bir tanesiydi. Juan Dario Orkestra'yı kurduktan sonra tekrar dans hayatı, milongalar, dans geceleri yeniden e, canlanmaya başladı. Çünkü Dario tarzı çok ritmik ve insanları dansa teşvik eden, dans etmeye teşvik eden bir enerjiye sahipti. Juan Dario aslında kemancı olarak başlıyor hayatına, tango yani hayatına ama e, söylenen odur ...ki kemancılığı çok da parlak değilmiş. İyi ki kemanı bırakıp orkestra şefi oldun maestro... ...derlermiş Juan Darianzo'ya. Bugün 1970'lerde... Özellikle televizyon programlarında yaptığı siyah-beyaz kayıtları bulmamız, videoları izlememiz mümkün. Oradaki orkestrayı yönetirken ki enerjisi zaten tek başına o yaştaki enerjisi bile bütün orkestrayı ve dans gecesini enerjisini yükseltmeye yetecek miktarda. Dolayısıyla Maestro iyi ki bu tarzı oluşturmuş ve 1935 yılından sonra iyi ki bu tango hayatına... Tango dans hayatına bu enerjiyi tekrar vermiş. Çünkü bu milongalar arttıkça, milongalar bu arada burada kastettiğimiz milonga dans geceleri. Bir, insanların bir araya gelip tango yaptığı, dans ettiği sosyal ortamlardan bahsediyoruz. Bu milonga gecelerinde milongalar artıyor ki orkestralarda e, o dönemde sahne bulmaya ...sahne almaya ve iş bulmaya başlıyorlar. Dolayısıyla tango müzisyenleri, orkestralar ve besteciler ve aranjörler artmaya başlıyor ki... ...üretim artmaya başlıyor bu sayede. Daha sonra çizgisini e, dans, yani parabaylar dediğimiz dans etmeye yönelik stilden... ...daha konser müziğini, sahne müziğine çevirmiş isimlerden biri olan... ...Anivali Troilo'nun orkestrası da perde arkasından Juan Darianzo'yu dinlerken... E, Bugün biz varsak ve çalabiliyorsak aslında bu adama borçluyuz bugün çalışıyormamızı diye de hakkını teslim etmişler. Şimdi Tango'nun karayası diyebileceğimiz dört büyük ismi, isimle devam edeceğiz. Bir tanesi Juan Darienzoydu. Bir diğeri ise Anibal Troilo. Anibal Troilo orkestrasından dinliyoruz şimdi. Toda mi vida. <gülüyor> de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más Todami Vida'yı dinledik Anibal Troil Orkestrası'ndan Francisco Fiorentino'nun vokaliyle. Müziği yine Anibal Troil'e sözleri ise Jose Maria Contursi'ye ait bir tangoydu Todami Vida tüm hayatım. Anibal Troilo'da e, tango müzik tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Dört e, büyük isim saymak gerekirse, bu dört karayasından bahsetmek gerekirse bunlardan bir tanesi mutlaka Anibal Troilo'ydu elbette. Troilo'nun da en bilindik tangolarından bir tanesi. Vesteci olarak da parlak parladığı, öne çıktığı tangolardan bir tanesiydi. Toda Mi Vida, Francisco Fierontino ile birlikte oluşturdukları e, ikili ise... Troll Orkestrası ve e, Fiorentino'nun vokaliyle birlikte oluşan bu bütün ise tango tarihinde çok önemli iz bırakan vokal orkestra e, ikililerinden bir tanesi olmuştu. Şimdi yine e, dört büyük isimden bir diğeriyle devam edeceğiz. Ama hemen devam etmeden önce bizi daha önce takip etmeyen dinleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. Bizi Instagram'dan elaltcizgifueye Sayfasından hesabından takip edebilirsiniz ya da Facebook'tan El Fueye sayfasından takip edebilirsiniz. Bize ulaşabilir, yorumlarınızı, görüşlerinizi bize aktarabilirsiniz. Şimdi Carlos Di Sarli ile devam ediyoruz. E, tango'nun romantik beyefendisi, aynı zamanda romantik stiliyle öne çıkan isimlerinden bir tanesi. Destino de Floru dinleyeceğiz şimdi. Carlos Di Sarli orkestrası ve Roberto Florio vokaliyle. La tarde gris del sin sabor te vi partir sufri dai buena y en aquel instante comprendí todo el horror de tu condenada vida y yo no sé en qué abismo me perdí para vivir así Pero saber lo que vale tomar tarde cuando el vicio de mí te alejó django que es un canto por ti con destino de flor perfumar y morir no vi a mí os retira vencido el alco la garia de mi corazón me hoy la tarde es feliz y el cielo se desangra por ti Süflir, süflir, dağ iner. Yeneklerimle y en aquel instante comprendí todo el horror de tu condena vida yo no için. Seni sevdiğim için. Seni sevdiğim için. Seni de için. Seni sevdiğim için. Cuando el vicio de mí te alejó ya, yo es un canto por ti con destino de flor vergumar y morir, no vi mía ser reído en misy volar tu, yo te de mi corazón mi Feliz Y el cielo se Por ti Destino de Flor dinledik Carlos Tisaglio Di Orkestrası Ve Roberto Florio Vokaliyle Müziği al Roberto Rufino'ya Sözleri Alejandro Roma'ya ait bir Tango'ydu Destino de flor, Bir çiçeğin kaderini anlatıyor. Bir çiçeğin kaderiyle kendi kaderini kıyaslayan sözlere sahipti Destino de flor. Yani çiçeğin kaderi gibi kokunu bırakır, koklanır ve ölürsün. Parfümer if murio diyor şarkının sözlerinde. Carlos Di Sarli 1935 yılında e, yine Juan Darian Orkestrası'nın Açtığı çizgiden yani parabayler dediğimiz dans etmeye, dans ettirmeye yönelik olan stilden e, müzik hayatına, müzik kariyerine başlayan orkestralardan bir tanesi. Daha sonra hepsi e, bu şekilde kariyerlerine başlasa da kendi çizgilerini, kendi müzikal çizgilerini zaman içerisinde oturtuyor ve hatta bunları keskinleştiriyor, iyice belirleştiriyorlar. E, Troy orkestrası daha orkestrasyonu, zengin senfonik tınılara yakalamayı aynı orkestraya sahip olsalar bile senfonik tınıları yakalamaya çalışan bir müzikal çizgide ilerliyor. Carlos Di Sarli ise daha romantik denilebilen kendi stilini oluşturuyor ve bunu iyice ne parlatıyor zaman içerisinde. Dolayısıyla tango müziği tarihinde kendine has stiliyle bambaşka bir yere sahip olmuş oluyor Carlos Di Sarli. El señor del Tango. Tango'nun beyefendisi de denir kendisini aynı zamanda. Yine bir başka isimle devam edeceğiz ve bu kare ası Osvaldo Pugliese ile tamamlayacağız. Pugliese ise yine aynı çizgide başlayıp daha sonra kendi stilini daha keskin, daha tutkulu, daha enerjileri, dinamikleri daha sivri olan bir stille, bir müzikal çizgiyle belirginleştiriyor. Şimdi Osvaldo Pugliese ile dinleyeceğiz Şike. Don Osvaldo Bugliese, orkestrasından dinledik Şike. Böylelikle Tango'nun Karayası diyebileceğimiz dört büyük isimden de birer örnek dinlemiş olduk. Esasında Tango bir bütün olarak herkesin kafasında farklı bir tınıya, farklı bir algıya sahip ama... Bu büyülü kutunun içine girdiğimiz zaman bu renkler birbirinden gerçekten öylesine ayrışıyor ki bunları birbiriyle eş tutmak neredeyse imkansız hale geliyor. Juan Darianzo'nun stili çok daha enerjik, dinamik. Anibal Troilo stili çok daha senfonik, daha geniş renklere, daha büyük renklere sahipti. Carlos Di Sali ise biraz daha romantik stile sahipti. Vakıf ancak Pugliese ise çok daha tutkulu, daha keskin dinamiklerden oluşan farklı bir renge sahipti. Bunlar sadece dört büyüğü diyebileceğimiz önde gelen tarih içerisinde öne çıkmış isimlerden sadece dördü. Halbuki Tango'nun büyülü kutusunu aralamaya devam ettiğimiz zaman birbirinden farklı renklerle, seslerle buluşmaya devam edeceğiz. Radyosunu <gülüyor> özür dilerim. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. E, 94.9 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. bize sosyal medya sosyal medya hesaplarımızdan el alt çizgi fueye veya Facebook'ta el fueje sayfasından e, ulaşabilirsiniz. Instagram'da el alt çizgi fueye hesabından ulaşabilirsiniz. El fueje bilmeyenler için e, söylemiş olalım bilenler için tekrar olacak belki ama el fueje körük demek aslında İspanyolca. Ama Arjantin'de Buenos Aires'te bandoneon çalgısını kısaca ifade etmek için de e, el fueje. Tabiri kullanılır. El fueye şeklinde yazıp el füyeye şeklinde söylüyorlar bunu. Körük demek aslında ama bandoneona itaf edilir bu tabir. Bandoneon da aynı zamanda tangonun büyülü sesini veren çalgıdır. Akordeon ailesinden gelir. Daha doğrusu hatta kilise orgu ailesinden gelir demek de mümkün buna. Bandoneon da tangoya büyülü sesini veren o sihirli ...kutudur... E, ...boynesaresler... ...Arjantinler için... ...dolayısıyla bizim programımızın ismi de... ...El foje ...El Fuege programı Açık Radyo'da... ...bundan böyle yeni yayın döneminde... ...yani Açık Radyo'nun 25. yılında... ...50. yayın döneminde... ...Cumartesi günleri saat 2'de... ...15 günde bir sizlerle birlikte olacak... ...bizleri dinlemek isterseniz... ...15 günde bir ...Cumartesi günleri saat 2'de... E, ...sizlerle buluşmaya hazır olacağız burada... ...Tango müziği içerisinde... Tango'lar olduğu kadar iki farklı tür daha var. Vals ve Milonga. Vals bildiğimiz aslında üç dörtlük dediğimiz bu üç dörtlük ritimden oluşan vals aslında Avrupa valsı. Yalnız tango türünün içerisinde de bir alt tür olarak yer alıyor. Biraz çalış stili farklı, biraz beslendiği kökler farklı ama sonuçta o da bir Vice, tango Vals diye adlandırıyorlar daha ziyade bunu. Şimdi bir vals dinleyeceğiz yine tangonun kutusu içerisinde yer alan ama bu sefer orkestra Luis Stazo'dan dinleyeceğiz. Luis Stazzo yine e, tango tarihin çok önemli bandana öncü, vestici ve aranjörlerinden bir tanesi. E, Luis Stazzo orkestrasına Rosanna Falasca vokale eşlik edecek Dos Corazones iki Kalp adlı valsi dinliyoruz şimdi. Del río, como el fuego que envuelve el estío, como nube que abraza otra nube, así son tu cariño y el mío, que se funden en un solo ideal. Con tu corazón, con tu corazón en mi corazón, en mi corazón azul, mejor con tu corazón mi corazón en mi corazón con el jardín, el jardín hablará de amor notas cristalinas llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá fijaé mis ojos en tus negros ojos uniré mis labios A la Dios rocos y mispirasio Inspirasio la dal senin Con tu corazón Con tu corazón en, en mi corazón Como son que se liga otros dos Como sombra que es otra sombra Así son nuestros dos corazones senin kalbin, cristalinas llenarán tu oído y una luz divina, nos envolverá fija mis ojos en tus negros ojos, unir en mis labios a tus labios rojos y mi inspiración y mi inspiración al solar al señor tu corazón con tu corazón en, en mi corazón, corazón con tu corazón en mi corazón, en mi corazón. Con tu corazón, en mi corazón. Müziği Francisco Canaro'ya sözleri Ivo Pella'ya ait bir vals dinledik. Dos corazones, iki kalp. Con tu corazón, en mi corazón. Kalbin, kalbimde, kalbimin içinde. Dedi bu valsin sözlerinde Rosana Falasca ile bizlere. Rosana Falasca 1953 yılında doğup 1983 yılında hayata gözlerini yuman kadın tango şarkıcılarından bir tanesi. Çok genç yaşta hayata gözlerini yummuş maalesef. Bu da genç yaşta kaybedilen vokallerden tango şarkıcılarından bir tanesi. Louis Stasso orkestrasında yaptığı 1971 yılında yaptığı bu kayıtlarda tango kariyerinde önemli bir yere sahip olmuş oldu. Genç yaşta yaptığı bu kayıtlar onu tango tarihinde önemli bir noktaya getirmiş oldu. Luis Tazo da birçok orkestrada baş bandoneoncu ve aranjör olarak çalıştıktan sonra Los Siete del Tango ve Sexteto Major gibi çok önemli orkestraların kurucuları arasında da yer almıştır. Sexteto Majör, tango 1950'lerden sonra bir uyku dönemine bir yeraltı dönemine girdikten sonra 1980'lerde tekrar e, hayata, dönmesini sağlayan, hayata dönmesini sağlayan Tango hayata dönmesini sağlayan Tango Forever gibi bir sahne e, gösterisinin müzik direktörlüğünü ve e, orkestrasını oluşturan orkestranın ismi aslında Sexteto Majör ve Luis Stasso da müzik direktörlerinden bir tanesi 1980'lerin sonunda tekrar bu gösterimle ayağa kalkan tango bu gösterinin Broadway'de 6 ay boyunca kapalı işe oynamasıyla tekrar tangonun dünyaya yayılmasını sağlayan 90'lı 90 yıllarda tekrar tangonun ivme kazanmasını sağlayan önemli gösterilerden bir tanesi e, ve Sexteta Majör de bu gösteriyi ayağa kaldıran o büyük e, orkestra idi. Louis Stazo da bu gösterinin... Ve bu orkestranın kurucularından ve müzik direktörlerinden bir tanesiydi. Aynı zamanda dolayısıyla çok önemli bir e, isimdir. Hazır yeri gelmişken önümüzdeki hafta sonunda da Türkiye'de e, yer alacak bir tango gösterisinin de anonsunu duyurusunu yapmış olalım. I Am Tango diye bir e, tango şovu, tango gösterisi e, zorlu performans sanatlarında bizleri bekliyor olacak. E, Arjantin ve Uruguay'ın dans rüzgarları Zorlu performans sanatları merkezine geliyor diye duyurusu yapılmış. Defalarca yılın en iyi gösterisi, en iyi uluslararası prodüksiyon ödüllerini kazanan Tango Lovers'ın yeni prodüksiyonu I Am Tango 23 ve 24 Kasım'da Türkcell sahnesine konuk oluyor. Dünyaca ünlü Tango şampiyonlarından oluşan 12 profesyonel dansçı ve dahi müzisyenlerin bir araya gelmesinden oluşan Tango Lovers'ın I Am Tango adlı gösterisi 1 saat 55 dakika içinde Tango'nun tarihsel ve sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektifle aktarıyor. Tango ve müziğin eşsiz harmanını yansıtan gösteride dansın farklı kültürlerde ve dünyada bıraktığı izler de yansıtılıyor. Müzik, dans, moda, ışık ve multimedya'yı en iyi şekilde sunacak olan I Am Tango etkinliğinde tüm duyularınızın harekete geçmesine hazır olun denmiş gösterinin tanıtım metninde. 23 ve 24 Kasım'da İstanbul'da tango severlerle buluşmaya hazır bu gösteri. E, müzik direktörü, piyanist Emiliano Greco. Benim de Arjantin'den tanıdığım çok sevgili bir e, dostum, çok sevgili arkadaşım Emiliano. Hakikaten genç e, jenerasyonun, genç tango müzisyenlerin dahi isimlerinden bir tanesi. Nicolas Nikolas Nicolas Enric. O da yine e, genç jenerasyonun Dört 5 sayılı bandın öncüsünden en önde gelen bandon öncülerinden bir isim. Dolayısıyla bu orkestrayı da gösteriyi de dinlemek gerçekten tango severler için kaçırılmaz bir fırsat olmalı. Çok şanslıyız ki bunlar hala bu gösteriler Türkiye'ye gelebiliyor. Hala onları takip edebiliyoruz. Bir vals dinlemiştik Dos Corazones. Yine tangonun içerisinde bir başka tür olan milonga. Örneği dinleyeceğiz şimdi. Milonga da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Milonga Campera ve Milonga Ciudadana dediğimiz şehir milongası ve kırsal milonga olarak iki ayrı türe ayrılıyor. E, kırsal milonga biraz daha yavaş tempolu. E, ritmini İspanyol Habanerasından alan bir e, yapıya sahip ama temposu daha yavaş daha sakin. Evet. Şehir milongası daha kent milongası ise tam tersi tangonun içindeki neşeli hareketli e, türü oluşturuyor aslında. Şimdi Milonga Campera örneğini dinleyeceğiz. Bu özellikle Dastor Piazzolla'nın e, yavaş tangolarında, balatlarında kullandığı bir e, ritmik yapı. Tangonun bir alt türü, bir Piazzolla bestesi. Sözlerin aslında Jorge Luis Borges'in yazdığı Jacinto Ciclano'yı dinleyeceğiz. E, bize... ...Sezar Angelieri gitarda ve Bandoneon'da Daniel Binelli seslendiriyor. Gitar'da Cesar Angeliere, Bandarion'da Daniel Binelli'yi dinledik. 2013, 2003 yılında yaptıkları Tango Natural albümünden seslendirdiler. Bir Astor Piazzolla bestesi olan Jacinto Ciclana'yı. Jacinto Ciclana bir isim ve bu ismin hikayesini anlatan şiir ise Jorge Luis Borges'e aitti. Bir Milonga Campera örneği dinlemiştik. Hemen şimdi enerjimizi bir şehir milongasıyla, hareketli bir milongayla Devam ettiriyoruz ve yükseltiyoruz. Rodolfo Biagi Orkestrası seslendiriyor. Pobre Negrito.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 Todos querían su honor Pero la virgen del barrio Soñaba con otro amor Obre Negrito ya da bir diğer de işte Flor de Montserrat adlı milongayı dinledik e, tangonun kontro Rodolfo Biagio orkestrasından ve Alberto Amor'un e, vokali eşliğinde bu da bir milonga türüne örnekti derken. Tango'nun büyülü kutusunda bugün son saatlere, son dakikalara geliyoruz. Bugünkü programımız yavaş yavaş sona eriyor. Bizler Bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da sevgili Feryal'e çok teşekkür ediyorum. Bugün benimle birlikte sizlere bu seçkilerin sunulmasında o yardımcı oluyordu. Ve Açık Radyo ailesine hem sevgilerimizi iletiyoruz hem 25. yılını, Açık Radyo'nun 25. yılını bir kez daha kutlamış oluyoruz. 50. yayın döneminde de başarılar ve keyifli bir yayın dönemi diliyoruz. Açık radyo ya da buradan. E, Tango'nun büyülü kutusunu 15 günde bir cumartesi günleri saat 2'de e, takip edebilirsiniz. Bizlerle birlikte olabilirsiniz. Diğer haftalarda ise sandıktaki sesler ile Yunan müziğini yani Ege'nin diğer kıyısındaki e, müziklere kulak verebilirsiniz. 15 günde bir Ege müziği, 15 günde bir ise Arjantin. Uruguay, Güney Amerika müziği sizlerle birlikte olacağız. Cumartesi günleri saat 2'de. Tango'nun büyülü kutusunu kıyıda köşede kalmış tangolarla ve farklı renklerini yıldırılmaya devam edeceğiz birlikte. Şimdi ise programa 2018 yılında bir canlı kayıttan bir örnekle veda etmek istiyoruz. Tango'nun tarihsel serüvenin içerisinde küçük örnekler verdik ama... 2018 yılındaki gençler tarafından nasıl bir e, algıyla e, yorumlandığına dair de bir başka örnek olmuş olacak bu. Diego Sikisi bence bugün yaşayan e, tango müzik, müzisyenler arasında ve Arjantinli müzisyenler arasındaki çok önemli, çok kıymetli e, dahi isimlerden bir tanesi. E, Diego Sikisi hem kendi bestelerini... Zaman zaman orkestrasıyla yorumluyor. Zaman zaman ise alışılageldiği üzere eski tankoları yeni aranjmanlarla dinleyenlere ulaştırıyor. Şimdi El Firulete adlı çok bilindik bir Mariano Mores milongasının Diego Sisi Quinteto ile beşlisiyle birlikte yorumunu dinleterek sizlere veda etmek istiyoruz. Bugünkü programda bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.